Ve salatu ve selamu ala eşrafil enbiyai vel murselin. Nebina Muhammed ve ala alihi ve sahbiyacma'in. İnternet üzerinden dinleyen arkadaşlar sesimiz oraya geliyor mu? Şu an sesimizi duyabiliyor musunuz? Orada arkadaşlar bize bildirirlerse sesimizin gelip gelmediğini dersimize başlayacağız. Evet. Geldiğini söyledi arkadaşlar. Değerli kardeşler, Şeyhül İslam Muhammed İbni Abdül Vahhab Rahimahullah'ın Tevhid adlı eserini okumaya yine kaldığımız yerden devam edeceğiz. İmam Muhammed İbni Abdül Vahhab Rahimahullah şöyle buyuruyor. Diyor ki Babun ma ca'efirriyâ Babun mâ câe riyâ Riyâ ile ilgili bab bölüm. Riyâ arkadaşlar, Arapçada raa a yurâ-i riyâen ve murââten kalıbından gelmektedir. Bunun ıslahi manası, yani riyâ dendiğinde Dinde anlatılmak istenen şey ise şudur. Kişinin Allah'ın emretmiş olduğu bir ibadeti hem Allah için yaparken hem de bunun altında başka niyetler saklayarak insanların duyması, insanların onu övmesi, insanların onu görmesi, insanların onu bu ibadetten dolayı bir yerlere getirmesi için bu niyeti besleyerek, bu niyeti saklayarak Allah'ın emrettiği ibadeti yapmasına ne diyoruz biz? Riyâ. Riyâ diyoruz. Başka tarife göre de şöyle deniyor. Kişinin Allah'ın vecihinden başka, Allah'ın rızasından başka bir niyet ile ibadet yapmasına ne denir? Riyâ, Riyâ denir. Riyâ arkadaşlar. Riya tevhidin tevhide Aykırı olan, İhlası zedeleyen, Şirkin kısımlarından birisidir. Biliyorsunuz, amellerin salih olabilmesi için, Allah katında, Salih amellerden kabul olması için, Gerekli olan ilk şart neydi? İhlas idi. Yani yalnızca Allah'ın vecihi umularak Allah için ibadetlerin yapılması, Allah'ın rızasının gözetilmesi ve Allah için ibadetin yapılması, Allah'a yapılması. Bu sebeple arkadaşlar nefis ve şeytan ibadetin sıhhat şartı olan ihlası zedelemek için, ihlası bozmak için ne yapar? Sürekli insanla mücadele eder. Buna binaen Seleften bazıları şöyle demiş. مَا جَاهَتْتُ نَفْسِي şeyin شَيْءٍ مُجَاهَدَتِهَا ikhlas." الْإِخْلَاسِ Nefsimle ihlas konusunda mücadele ettiğim kadar herhangi bir başka bir konuda mücadele ne yapmadım? Etmedim, yapmadım. Yani nefsinin en zorladığı, nefsini böyle terbiye etmek için üzerine gittiği en şiddetli. Alan ne diyor? İhlas meselesi. Bu sebeple arkadaşlar, mümin sürekli kendini hesaba çekmeli, sürekli teyakkuz halinde olmalı, sürekli nefsiyle mücadele içinde olmalı. Zira ibadetin ilk şartı olan ihlas, tehlike altında olur. Bunu yapmazsa, bunu yerine getirmezse, Selefin de dediği gibi, yani bunun mücadeleye, mücahedeye ihtiyacı var. Gayret sarf etmeye, güç sarf etmeye ihtiyaç var bu meselede. Özellikle rüya konusu arkadaşlar, alimler için, ilim sahibi olan insanlar için, ilim talebi olan, ilim talibi olan öğrenciler için, ve ibadet eden, ibadetle meşgul olan insanlar için tehlike arz, etme, arz etmiştir ve arz etmeye de devam eder. Yani sürekli şeytan alimlere, sürekli şeytan ilim talebelerine ve sürekli ibadet eden kullara ne var? Bu taraftan, bu yandan yaklaşmaya çalışır. Dini naslarda Riya arkadaşlar kimi zaman küçük şirk olarak vasf olunmuş, kendisine küçük şirk denmiş, kimi zaman şirk hafi denmiş, gizli şirk denmiş. Yani Riya ikiye ayrılır aslında. Büyük Riya ve küçük Riya olmak üzere. Bazı ilim ehli bu şekilde ayırıyor. Yani nedir büyük Riya? Asıl itibarıyla kalpteki iman itibarıyla itikadın ve amellerin riya olarak başkalarına gösterme olarak başkaları görsün diye yapılmasına büyük riya diyoruz. Yani bu aynı büyük şirk gibi büyük küfür gibi sahibini ne yapar? Dinden, milletten, İslam ümmetinden çıkartır. Kimdir bu kategoride olan insanlar. Biz bu, bu tür insanlara ne diyoruz? Münafıklar diyoruz değil mi? allah Teala onların hakkında ne diyor? İnnel munafikine yukadi'un Allah. Münafıklar Allah'ı ne yapmaya çalışırlar? Kandırmaya. Kandırmaya çalışırlar. allah Teala'yı <gülüyor> kandırmaya çalışırlar. Halbuki ve huve kadi'uhum Ancak kananlar Allah'ın tuzağa düşürdükleri kimlerdir? Münafıkların ta kendileridir. Onlar kendilerinin kandırdığını zannediliyor, zannediyorlar. Ama asıl kandırılanlar kimler? Kendileri. Kendileri. Ne diyor Allah Teala etin devamında? İla qamu ila salati, qamu kusala. Namaza kalktıklarında ne yaparlar? Şenerek kalk kalkarlar. Yuraun <gülüyor> ennes, insanlara ne yaparlar? Gösteriş, Gösteriş riyah. İnsanlar onları mümin zannetsin diye kalplerinde iman var gibi gösterirler. Aslında rıya sahibi oldukları için, rıya bütün bedenlerini sardığı için, onların riyası büyük riyadır. Yani dinden çıkaran, kişiyi dinden çıkaran riyadandır. Yuraûnen <gülüyor> nâse ve lâ Allah illa kalîle. Onlar ancak Allah-u Teala'yı az olarak zikrederler. Çok pek az zikrederler. Bu sebeple İbn-ül Kayyım rahimahullah'ın Riyanın tarifiyle ilgili baktığınız zaman yani küçük riayı tarif ederken İbnül Kayyım rahimahullah küçük şirke örnek verirken riyayı anlatıyor. Orada diyor ki misluyesir arriya. Küçük şirke anlatırken diyor ki misluyesir ne, Neyi kastediyor? Ne diyor burada? Riyanın azı. Az olan riya küçük şirke giriyor. Ama artık bütün vücudu sarmış, bütün amelleri sarmış, kalbin içine girmiş. Bu sahibini tehlikeye götüren bir yadır. Ama şer'in asları okuduğumuz zaman duyduğumuz zaman riya dendiğinde ilk zihne tebadür eden, zihne gelen nedir arkadaşlar? Küçük şirk. Küçük şirk. Ve kıyamet gününde ateşin Cehennem ateşinin ilk tutuşturulacağı insanlar kimlerdir? Riyakar insanlardır. Riyakar insanlar ile cehennem ateşi ne yapılacak? Tutuşturulacak. Aleyhissalatu Vesselam'ın buyurduğu gibi. Düşünün. Yani riyanın şerri kötülüğü bu kadar büyük sahibine. Üç kısım insan var. İnsanlar ne kahraman, ne kadar güzel savaşıyor diye Savaş. savaşan <gülüyor> ilmi insanlar kendisine ne kadar iyi biliyor diye talep eden ilim talebeleri, alimler ve Allah yolunda parasını ne kadar çok infak ediyor, harcıyor densin diye sadaka veren insanlar. İşte bu üç grup riyâ sahibi, Riyakar insanlar ile cehennem ateşi ne yapılacak? Tutuşturulacak. Ateş ilk başta onlarla tutuşturulacak. Yani riyanın tehlikesi bu kadar büyük. Bu sebeple kul ne yapmalı? Selefin dediği gibi yani bunun huturetini, tehlikesini farkına varıp dikkat etmeli. Selefin dediği gibi ne diyor onlar? Mâ nefsî Alâ şeyin -ihlas. Nefsimle ihlas konusunda mücadele ettiğim kadar gücü, gücümü sarf ettiğim kadar başka bir konuda ne yapmadım diyor. Güç sarf etmedim, sarf etmedim diyor. Bu sebeple önemli bir husus. Özellikle dediğimiz gibi alimleri vuran, ilim talebelerini vuran, ibadet ehlini vuran bir hastalık, rüya. Bazen görürsünüz, duyarsınız. Yani adam bir salih amel işlemiştir, kendisiyle Allah arasında olması gereken bir ameldir. Bir de bakarsınız ki onu sağda solda anlatıyor, onun sağda solda bahsediyor. Ondan kendine bir bugün güncel tabiriyle tabiriyle ne mala ne malar çıkarmak istiyor. Tabi sonra gelecek Riyanın kısımları. Yani insan bir salih amel yaptıktan sonra ibadet ettikten sonra sağda Solda onunla konuşur ve bundan kastı, bundan niyeti insanların kendini örnek alması. Yani o ibadeti örnek alması ise alimler diyor ki bunda bir beys yok Allah'ın izniyle. Yani sen mesela geçen sene zilhicce ayının ilk dokuz gününü oruç tutmuşsun diyelim. Ve insanlara e, laf arasında bunu da söylemişsin. İnsanlar bu sene de zilhicce ayının orucunu tutsunlar diye. Böyle bir uygulamanın olduğunu, onlara demişsin ki, bak sünnette böyle bir uygulama var. Dokuz gün oruç tutmak sünnettir. Salih amellerin bugünlerde yapılan en hayırlılarından bir tanesidir. İşte, içen sene zaten biz de arkadaşlarımıza tutmuştuk diyerek, insanın karşısındakileri böyle teşvik etme adına, o ibadetini insanlara göstermesi, söylemesinde, bu niyetle bir beis yoktur. yoktur. Ama ancak, ya adam benim geçen sene oruç tuttuğumu duysun da, belki ileride borç isteriz benim güvenilir olduğumu anlasın. Yahut yani beni böyle çok zühd, takvalı, ibadet sahibi bir insan olarak telakki etsin de, kabul etsin de, onu ziyarete gittiğimde veya böyle oturduğumuzda, sohbet ettiğimizde hemen beni böyle ne yapsın, özel bir yere oturtsun niyeti olursa, bu nereye giriyor arkadaşlar? Ne Küçük şirke giriyor, riyaya giriyor. Çünkü şirkeye giriyor. Bir tehlikesiz deney. Bazı alimler diyorlar ki kişinin bunu söylemesiyle, rüya niyetiyle söylemesinden dolayı o yapmış olduğu ibadet ne olur diyorlar? Boşa gider. Ya yani aradan bir sene geçmiş. Sen bir sene sonra geçmişte yapmış olduğun ameli ne yapıyorsun? Siliyorsun. Ne ile? O anda insanların gözüne güzel gözükmek niyetiyle. İlim ehli arkadaşlar, riyanın karıştığı ibadeti birçok kısmı ayırıyor. Bizler bunu 3 ayırabiliriz. Şeyh Saliha'l-Ufeymin rahimahullah'ın ayırdığı gibi. Birincisi, arkadaşlar ilk kısmı kişinin, insanın ibadeti ibadeti riya maksadıyla yapması. Başlangıçtan itibaren Riya ile hareket ederek o ibadeti yapması sonucu arkadaşlar o ibadet ne oluyor? Batıl, Batıl oluyor. Yani bir kimse kalkar, bir kimse riyayı gözeterek insanların gözüne girmek için, insanların demesi için kalkar bir ibadette bulunursa, onu ibadete sevk eden riya ise o amel nedir? Boştur. O amel batıldır. Sahibine hiçbir fayda Vermez. Biraz sonra delilleri zikredeceğiz. Siz dışarıdan istediğiniz kadar görün. Gözyaşı döküyor namaz kılarken yahut ondan sonra sadaka verirken böyle bakıyorsunuz ki yüzlükleri böyle üçer beşer dağıtıyor. Ama o amellerin hepsini ne için yapıyor? Rıya için yapıyor. Yapmış olduğu bütün o ameller ne arkadaşlar? Boş. Heba. İkinci Kısım riya arkadaşlar. İbadete kişi Allah için Allah'ın vecihi için, rızası için başlıyor. Ancak ibadeti esnasında şeytan geliyor ona, nefsi geliyor ona ne yapıyor? Riyayı fısıldıyor. Ya işte şimdi burada başkaları var. Yanımda Arkadaşlarım var beni bunlar namaz kılarken nasıl görmeli? Uzun kılıyor olarak görmeli. Güzel okuyor olarak görmeli. Diye aklına zihnine böyle bir fikir, böyle bir riya düşüncesi geldiğinde, girdiğinde ama ibadete başlama amacı ne? Ria değil. İki rekat namaz kılacak. Sünnet kılacak. Yahut birisine yardım edecek. Sadaka verecek. Yaud hacca gidecek, haçta böyle Allah için gidiyor. Bu amelleri Allah için yapıyor. Başlangıç, başlama niyeti ne? Allah'ın rızası. Ancak ibadet esnasında ne geldi ona? Diyah geldi. Bu adamın durumu ne olacak arkadaşlar? Bu amelin, bu adamın yapmış olduğu amel ne olacak? Çünkü yani bizlerin her birinin başına bu gelebilir. Bu önemli bir husus. Yani ve özellikle arkadaşlar. İmanı olan, imanı güçlü olan kişilere şeytan bu konuda da daha çok vesvese verir. Hani sahabe geliyor aleyhissalatü vesselam'a diyor ya Ey Allah'ın Resulü bizler kendi nefislerimizde, içimizde öyle şeyler bazen buluyoruz. Öyle şeyler hissediyoruz ki bunu söylemekten dahi utanıyoruz. utanıyoruz. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ne diyor? ذَٰلِكَ صَر۪يحُ iman. Bu imanın neyidir? Kendisidir. Yani i̇manın eğer hareketdeyse bir ki şeytan ne yapacak seni? Yoklayacak. Ama iman artık alevleri ne olmuş? Sönmüş. Sönmeye yüz tutmuş. Hareket ettirmiyor sahibini. Şeytan bundan bu konularda uğraşmaz. Hatta İbn Abbas radıyallahu anhuma'ya geliyorlar. Diyorlar ki: "İnne'l-Yahudü yekulun nahnu la nuwsu" diyorlar ki İbn Abbas'a Yahudiler diyorlar ki biz bizim yani namazda biz vesvese hissetmiyoruz. Namazda bize vesvese gelmiyor. Vesvesemiz yok bizim. Böyle bir şey aktarıyorlar. Yahudilerin böyle bir şey söylediğini naklediyorlar İbn Abbas radıyallahu anhuma. İbn Abbas da şöyle cevap veriyor. Diyor ki "Femme yasna'u şeytanu bi kalbin harib?" Şeytan harap olmuş kalbe ne yapacak ki zaten yani? Niye gitsin o kalbi vesvese versin o kalbe? <gülüyor> Ama burada vesveseyi övmüyoruz. Buna da dikkat edin arkadaşlar. Yani vesvese, evet yani geliyorsa bil ki şeytan seninle uğraşıyor. Bil ki sen hayra doğru yönelmişsin. Hayra ikbal etmişsin. Ancak sen burada bu vesveseleri de atlatacak ilme sahip olman lazım. İmana sahip olman lazım. Cahil olarak kalırsan bil ki şeytan seni kandırır, devirir, sırtını yere getirir. Yani mesela en çok Şeytanın vesvese verdiği konu erkeklerde özellikle, işte menimi, mezimi, vedimi, değil mi, idrar mı, bunların hangisi necis, hangisi değil eldeyse değilse, nasıl temizlenecek. İlk başta şeytan sana gelir, namazda veya iki mi, üç mü, üç mü, üç mü dört mü, unuttun mu, unutmadın mı, evet sen namazını yıkılıyorsun, güzel kılıyorsun, ihlaslı kılıyorsun, şeytan da gelmiş vesvese veriyor sana. Bunun içinden çıkacak ilme sahip değilsen, seyir seyircesi hükümlerini bilmiyorsan, necasetim hükümlerini bilmiyorsan, nasıl temizleneceğinin hükümlerini bilmiyorsan, vay senin haline. Görüyoruz cami, camilerde. Derviş gibi geziniyorlar adamlar. Değil mi? Öyle insanlar görüyorsunuz değil mi? Şeytan onu almış. Yavaş yavaş abdestten başlamış vesveseye. Namaz, namazdan sonra hal hareketleri değişmeye başlamış. Kendi kendine konuşmaya başlamış. Eller hareketleri değişik bir şekilde e, seyrediyor, hareket ediyor. Bütün bunların sebebi ney? Cahil olmak. Kendini savunacağın, koruyacağın ilme nail olamaman, onu elde etmemen sonucu şeytana karşı silahsız, donanımsız çıkıyorsun mücadeleye ve sonuçta vesveseler seni ne yapıyor? Yeniyor, galip geliyor. Önemli olan arkadaşlar, deminki surete dönelim, kısma dönelim. Allah için ibadete başlayıp, ibadeti esnasında aklına riya gelen, kalbine riya düşen insanın yapmış olduğu amelin hükmü nedir? Diyor ki ilim ehli şayet riya kalbe düşüp akla geldiğinde o kimse o düşünceyi, o niyeti defedebiliyorsa, kalbindeki o fikri defedip ibadetine olduğu yerden kaldığı yerden aynı şekilde devam edebiliyorsa diyorlar ki bu riyanın o kimseye bir etkisi yok. O ibadete bir tesiri yok. Ama o riyâ düşüncesi, riyâ fikri, kalbe düşen oraya konusu, söz konusu olunca birden riyanın peşine takılıp başlıyor. Uruk'yu fazla uzatmaya, secdeyi fazla uzatmaya. Üç verecekken beş vermeye. Ve riyâ olarak düşünüyor bunu. İnsanlar görsün diye yapıyor. Diyorlar ki, onun bu ameli ne olur? Batıl olur. Heba olur. Onun bu ameli batıl olur. Heba olur. <gülüyor> Bir de arkadaşlar riyanın amelden sonra vuku bulması var. İnsan dediğimiz gibi, deminden örnek verdik. Geçen sene Zilhicce orucunu tutmuştur dokuz gün. Dokuz gün susuz aç kalmıştır. Niyeti de Allah içindir. Bir sene sonra, iki sene sonra, üç sene sonra yeri geldiğinde, bunu rüya için anlatıyorsa söz konusu olunca bir güven kazanmak için insanlar vay be ne ibadet eden bir adammışsın sen desinler diye. Bunu anlatıyorsa bazı alimler diyorlar ki o geçmiş amelini bu riyası ne var? Siler. Boşa çıkarır. O ibadet ne olur? Batıl olur. Ve dikkat ederseniz arkadaşlar bu konunun Kitab-ı Tevhid içinde zikredilmesinin sebebi de şu. Riyaya aleyhissalatü vesselam ne diyor? Hmm. Küçük şirk diyor. Küçük şirk. Öyle değil mi? Hmm. Sahabesine ne diyor? El-Riya. Hmm. Sizlerin hakkında en çok endişe duyduğum mesele nedir? Hmm. Küçük şirktir. Sahabeler soruyorlar. Nedir o ey Allah'ın Resulü? In akwa fana akafu aleykum aşşirkel aslar sabırlar soruyorlar o nedir ey Allahın Resulü. küçük nedir aleyhissalatü vesselam ne diyor er ya -Riya. o riyadır o küçük şey diye nitelediği nedir riyadır burada ne anlıyoruz arkadaşlar bir kişi Allah için ibadet niyetiyle kalkıp bir ibadet yapsa yani Allah'a Allah'a birlikte başkasına ibadet etmiyor. Bakın. Yani büyük bir şirk yok ortada. Allah için kalkmış ibadet ediyor. Ve aklına, kalbine, başkasına güzel gözükme niyeti düşüyor. Hala o kişiye ibadet etmek yok. Yani riya yapan kişinin niyetinde o kimseye riyakar davrandığı gösteriş için kıldığı namazında ibadetin bir kısmını riya yaptığı kimselere yönlendirme, yönlendirme var mı? Yok. Ama buna rağmen din bunu ne olarak isimlendiriyor? Şirk olarak isimlendiriyor. Siz kalkın bundan sonra da neyi düşünün? Aslı itibariyle kalkıp Allah'a değil de ölülere dua eden, ölülere yardım isteyen, ölülere kurban kesen insanın durumunu ve düşmüş olduğu şirkin ne derece iğrenç ve kötü olduğunu düşünün, görün. Yani İbadet Allah için yapılıyor. Kalbe riya sevgisi, gösteriş sevgisi düşmüş. Bu küçük şıksa kalkıp bir insanın kabre gitmesi, kabrin etrafında tavaf etmesi, kabirden yardım istemesi ne oluyor o zaman? Değil mi arkadaşlar? Bu çok önemli bir husus. Noel Efrahime vallahi burada Allahu Teala'nın Bizlere şu buyruğunu zikrediyor. Kev suresinin son ayeti bu arkadaşlar. Kul innema ana beşerun mislukum yuha eliy. Diyor ki Allah Teala de ki insanlara ben sizler gibi bir insanım, bir beşerim. İnma ilahukum ilahun vahid. Bana vahiy yolunur ki sizin ibadet ettiğiniz ilahınız tek bir ilahtır. Femen kâne yarcu lika'a rabbihî Kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa, istiyorsa ne yapsın? Felya'mel amelen salihan Salih ameller işlesin. Ve lâ yuşrik ibadeti rabbihî ahada. Rabbine ibadet etmede kimseyi ama kimseyi ona ortak koşmasın. koşmasın. Buradaki ve la yushrik bi'ibadeti rabbihi ahada. Hiç kimseyi ortak koşmasın ifadesinde şunu anlıyoruz. Çünkü bazı kabir perestler diyorlar ki şirk Allah'a ibadette ortak koşmak peygamber döneminde Mekke'li müşriklerle sınırlı kalmıştır. Evet onlar Latı, Menatı, Uzzayı, Hübeli, Zil, khilasayı ve diğer birçok putu ne yapmışlar? allah Teala'ya ortak koşmuşlar. allah Teala'nın zemmettiği de budur. Ama evliyaların kabirlerine gidip, peygamberlerin kabirlerine gidip, onlara yönelerek, el açarak, onlardan bir şey istemek, onların adına kurbanlar kesmek, etrafında dönüp tavaf etmek olmaz diyenlere bu ayet bir cevaptır. Niye? Çünkü ayette ne diyor? وَلَا bir ibadeti رَبِّهِ اَحَنًا Rabbine ibadet konusunda ona hiç kimseyi ortak koşmasın. Buradaki hiç kimse ifadesi, ahada kimse, ahada kelimesi, hiç kimse ifadesi ne yapar? Herkesi kapsar arkadaşlar. İster bu Allah'a ortak koşulan, Allah'la birlikte ibadet olunan bir peygamber olsun, ister bir melek olsun, ister bir evliyalardan bir salih kul olsun, durumu değiştirmez. Dikkat ederseniz bu ayette bir de neye işaret var? Allah'a kavuşmak isteyen insanın salih ameller işleyerek, Allah'a ortak koşmayarak hazırlık yapması gerektiğine işaret var. Yani bu neyi gösteriyor bize? Mümin bir kul, Müslüman bir kul dünyada amel yapacaksa, ibadet yapacaksa onda şu iki şartı arasın. Nedir o iki şart? Allah'a ortak koşmama şartı yani ihlas. İkincisi amelin salih olması. Amel ancak nasıl salih olur? Mutabat. Peygamber'e mutabahat ile. Peygamber örnek alınarak onun sünnetine uygun olarak yapılan amel ancak salih olur. Bazıları diyor ya kardeşim sizler diyorsunuz ki bidat bidat bidat çıkmışsınız getirmişsiniz diyorsunuz ki salih amelin İki tane şartı vardır. İhlas ve mutabaat. Nereden buldunuz bunu? Nereden çıkardınız? Bu taksim de bir o zaman. Bu ayırım da bir diye saçmalayıp gevezeli, gevezelik yapabiliyorlar. Bakın Allah Teala bu ayetteki Suresin son ayetinde ne yapıyor? Bunu söylüyor. Allah'a kavuşmak isteyen, Allah'ın karşısına çıkmak isteyen nasıl çıksın Allah'ın karşısına? Etbaul meyte falatetun. Ne diyor aleyhissalatü vesselam? Ölüye 3 şey tabi olur. Yani cenazenin arkasından 3 şey gider. Nedir o giden o üç şey? Ma'luhu <Sessizlik> ve ehluhu ve ameluhu. Cenazenin arkasından malı şöhreti, zenginliği gider. Arkada salya sümük ağlayan hanımı, çoluğu, çocuğu Eşi, dostu, akrabası gider. Bir de onunla birlikte dünyada yaptığı ameller gider. Gerisi geriye ne diyor? İki şey döner. Malı ve ailesi geri döner. Onunla bir şey kalır kabirde. Ne duru onunla kalan? Amelleri kalır. Amelleri kalır. İyi ya da kötü allah Teala da buyuruyor ki bize burada Rabbinizin huzuruna çıkmak istiyorsanız kim bunu arzuluyorsa kavuşmayı arzuluyorsa ne yapsın? Salih amel işlesin. Abi, bugün birçok insan neyin peşinde? Dünyada kendisini kabre götürene kadar efendi yapacak, kabre götürene kadar zengin yapacak, kabre götürene kadar sayın yapacak değerlerin peşinde. Ama o değerler, o kişiyle kabir'e kadar ne yapıyor, dostluk yapıyor. Kabirden sonra artık yok, bitmiş. Geri dönüyorlar onlar. O zaman akıllı insan, akleden insan, ne var? Akıl. Kimdir o akıllı insan? Ahiretten sonrasına yatırım yapan, çalışan. Dünyadan sonrasında, ahiret için çalışan insandır. Sonra müellif bizlere İmam-ı Muslim'in Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan rivayet etmiş olduğu hadisi naklediyor. Diyor ki Ebu Hureyre radıyallahu anh merfu olarak Kâle allah Teala Peygamber aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. allah Teala şöyle buyurdu. Yani aleyhissalatü vesselam bu hadisi kimden naklediyor? Manasını. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bu hadisin manasını kimden naklediyor? allah Teala'dan naklediyor. Mana Allah'tan. Lafızlar kimden? İfade, tabir. Aleyhissalatü vesselam'dan. Bu tür hadislere biz ne diyoruz? Kutsi hadis diyoruz. Ne diyor Allah-u Teala? اَنَا اَغْنَ الشُّرَكَاءِ اَنِ Ortaklıktan Ve şirkten en uzak olan kimim? Benim. Men amil amelen eşreke ma'i fihi gayri teraktuhu ve şirkehu. Kim bir amel işler? Kim bir amel eder? Ve bu yapmış olduğu amelde başkasını buna ortak ederse, bu sokarsa bu amele sokarsa bu konuda o amele şirk bulaştırırsa tuhu ben o kimseyi ve şirkehu onun şirkini ne yaparım terk ederim, terk ederim bırakırım bu hadise bu hadisin İmam Ahmed ibn Hammel'in rivayetinde şu fazlalık şu ziyade var diyor ki Allah Teala fe ene minhu beri. ben ondan beriyim وَهُوَ لِلَّذ۪ي عَمِلٍ Bu yapılan amelden beriyim ve bu yapılan amel kendisine yapılan kişi içindir. Yani bu amel kime yapılıyorsa kime sunuluyorsa onundur. Benim böyle bir amele zaten ihtiyacım yok. Bu sen de anlaşılıyor ki arkadaşlar allah Teala nedir? Şirkten en mustagni olandır. Şirki kabullenmez. Ve kendisine şirk koşulan ibadeti de ne yapmaz? Kabul etmez, onu terk eder. Bu amel nedir arkadaşlar? Allah katında, Allah nezdinde batıldır, boştur. Eğer o amel büyük şirk ise, eğer o amel, yapılan amele büyük şirk bulaştıysa, Allah hem o yapılan ameli kabul etmez, hem de o ameli yapan kişinin yapmış olduğu diğer amellerini ne yapmaz, kabul etmez. Büyük şirk ne yapmıştır? Bütün amelleri etkilemiş, bütün amellere sirayet etmiş, ve bütün amelleri boşa çıkarmıştır. Ve sahibini de Allah katında ne yapmıştır? Şirke düşen, şirke bulaşan kimse olarak, büyük şirke düşen kimse olarak nitelemeye yetmiştir. Ve allah Teala o kimseyi ve o kimsenin yapmış olduğu sadece o ameli değil, bütün amelleri ne yapar? Boşa çıkarmıştır. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Peygamberine ne buyuruyor? لَاِنْ اَشْفْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ ameluk. Şayet Allah'a ortak koşacak olursan lehbetanne ameluk amellerin boşa gider. Ve le tekûnenne minel khâsirîn hüsrana uğrayanlardan olsun. Büyük şirk ile küçük şirkin arasındaki farklardan bir tanesi de buydu hatırlarsanız. Büyük şirk ne yapar? Sahibini ebedi olarak cehennemliklerden eyler ve sahibinin yapmış olduğu diğer amelleri de sıfırlar, boşa çıkartır Ama küçük şirk, küçük şirk, o ameli etkiler. Deminden söyledik ders esnasında. O amel boşa çıkar. Ama sonuçta adı şirktir. Küçük şirk olsa bile, ne diyor ilim ehli? Günahlardan daha nedir? Büyüktür, daha kötüdür. Ve allah Teala'nın İn Allah la yağfir en şey'en. Allah kendisine ortak koşulmasını ne yapar? İstigfar Allah Teala kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz. Ayeti diyorlar. Küçük şirkte ne yapar? Yani küçük şirkete düşen bir insan o şirkten ne yapacak? Tövbe edecek. Tövbe etmezse Allah Teala onu ne yapmayacak? Affetmeyecek. Cezası ağır. Bu sebeple küçük şirk günahlardan daha büyük. Yine Nesai'nin rivayet etmiş olduğu bir hadis var arkadaşlar. Bu hadise bir adam gelip Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a şöyle soruyor. Diyor ki E ra'ayta raculen gaza yeltemisul ecra ve zikra Savaşa, cihada giden ve niyetinde Ecir yani sevap ve aynı zamanda şöhret olan adam hakkında ne diyorsun ey Allah'ın Resulü diye gelip peygamberimize soruyor bir kimse. Hem sevap için hem de şöhret için. Cihata giden kimse için ne dersin? E ra'ayte raculen gaza yeltemisul ecre ve zikre ma lehu fe Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, "La şeya e lehü, la şeya lehü. Ne demek? "La şeya lehü? Hiç, yani elde edebileceği, kazanacağı hiçbir şey yoktur onun. Yani o amel, o cihat boştur. Şey. "Fa ağadhu 3 merrat, yiqolu lehü Rasulullah sallallahu aleyhi sallam. "La şeya lehü. Soruyu soran kimse, bu sorusunu Aleyhisselatü Vesselam'a üç kere tekrarlıyor. Çünkü Yapılan ibadet, büyük bir ibadet. Allah yolunda insanın malıyla, canıyla ne yapması? Kendini tehlikeye atması. Cevabı alıyor ama üç kere tekrar alıyor Aleyhisselatü Vesselam'a. Her üçünde de Aleyhisselatü Vesselam'ın vermiş olduğu cevap ne? Aynı. La şey e lehu. Elde edebileceği hiçbir şey yoktur o kimsenin. Ameli boştur. Sonra Aleyhisselatü Vesselam diyor ki <gülüyor> allah Allahu Azza ve Celle la min ameli illa ma kana ve Allah Teala kendisi için Allah Teala yapılan amellerden sadece kendi yüzü istenilerek, kendi yüzü umularak halis bir şekilde yapılan amelleri kabul eder. Allah Teala'nın kabul ettiği ameller bunlardır. Öyle ki yapan kişinin kastında ibadeti Allah'a tevcih etmek, yönetmek olsa bile ona sonradan rüya bulaştırsa bile bu amel ne oluyor arkadaşlar? Boşa çıkıyor. Müellif rahimahullah işte bize arkadaşlar tevhidi öğrenen, tevhidi öğretmeye çalışan biz ilim talebelerine müellif bu kitabında böyle bir başlık atarak bizi şirkin bu çeşidinden de sakındırıyor, uyarıyor, dikkatli olun diyor. Çünkü buna da dinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hadislerinde bu riyaya da ne demiş? Şirk, Şirk. <gülüyor> demiş. Yani tehlikesi büyük. Ve şeytanın insana deminden de söylediğimiz gibi ilim talebelerini, alimlere ibadet eden kimselere yaklaştığı ve sırtlarını yere vurmaya çalıştığı bir konu. Bakıyor ki, bu adam hayra yönelmiş, ilim talebine yönelmiş, Kur'an'a yönelmiş, ibadete yönelmiş, kaybedecek bunu. E bunun bu ameli nasıl ancak boşa çıkartılabilir? Onu, rüyaya sürükleyip düşürerek. Bu sebeple, Selef'in o sözünü bir daha daha nakrederek kendimize ibret almamız gerektiğini, vurgulayarak söylüyorum. Ne demişti Selef? Nefsimi ihlas konusunda nefsimle ihlas konusunda mücadele ettiğim kadar başka hiçbir konuda mücadele etmedim. Bu iki hadis müellifin burada zikrettiği ve benim biraz önce İmam Nesai nakletmiş olduğum hadiste ne anlaşılıyor ne ortaya çıkıyor? Bir amele şık bulaştığı zaman riya bulaştığı zaman Allah o ameli ne yapar? İptal eder, terk eder. Kabul etmez. Selef'ten bu konuda çok sözler var. Ebu Nuaym Hilyesi'nde seleften birisinden Yusuf İbnü'l Esfattan şöyle naklediyor. Yusuf İbnü'l Esfad diyor ki: "İnna Allah la yaqbalu min'el ameli ma kana" ''Mine'l ameli fihim itkalu zerretin minel riyâ'' ''İçinde zerre miktarı kadar Riya olan ameli Allahu Teala kabul etmez.'' Zerre kadar, bakın arkadaşlar, nokta kadar riyanın bulaştığı ameli allah Teala kabul etmez. İnsanlar hac yapıyor, insanlar umre yapıyor, insanlar zekat veriyor, insanlar namaz kılıyor, oruç tutuyor... Gerçi oruçta pek rüya olmaz ama belki insan bunu insanlara anlatarak, söyleyerek yapabilir. Kurban kesiyor. Ve bu amellere bakın arkadaşlar. Ne zaman insan bunlara rüyayı bulaştırıyor o zaman bilsin ki bu kimse boşuna yoruluyor. Boşuna nefsine tazip, azap, işkence çektiriyor. Bu konuya da dikkat edelim. Müellif rahimehullah burada zekretmiş olduğu hadiste Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam şöyle buyuruyor. Diyor ki: "Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam, "Ala uhbirukum <gülüyor> bima huwa akhfafu aleikum 'indi min al-mesih ad-daccal?" Mesih ad daccal mesih daha çok sizin adınıza en duyduğum bir husus var. Onu size haber vereyim mi? Daccal'in fitnesi büyük biliyorsunuz. Öyle değil mi? Daccal'in fitnesi çok büyük olacak. Yeryüzünde kaç gün kalacak Deccal? 40 gün kalacak. Bir gün bir sene gibi, bir gün bir ay, bir gün bir hafta. Diğer 37 gün ise normal dünyanın günleri gibi. Böyle yeryüzünde bu şekilde kalacak Deccal. Fitnesi büyük olacak. Ve Aleyhisselam diyor ki: "Ahvafu bima ahvafu aleikum indi min el Mesih Deccal." De daha çok sizin hakkınızda korktuğum, en içe şeyi size söyleyeyim mi? Pedro: "Qalu belâ yâ Rasûlallah. Evet ey Allah'ın Resulü söyle. Nedir o?" Qâle eş-şirkul Gizli şirk. Gizli şirk. Nedir o gizli şirk? Açık görelersiniz zat-ı selam. "Yakûmur raculü feyusallî feyizeyyinu salâtahu limâ yara min nazar racul." Kendisine bakan bir adamı gördüğünde kişinin kişi namaz kılarken kendisine bakan bir adamı gördüğünde onu görür görmez namazını süslemesidir. Yani namazını süslüyor. Ta ki o insan onun hakkında ne kadar güzel namaz kılıyor desin diye. Ama böyle bir rüya kişiye namaz esnasında gelir. O da bu def defeder. Kaldığı yerden devam ederse, bu kişinin namazına ne diyoruz? Bunun <gülüyor> namazı diyoruz ki salimdir, riyadan selamettedir. Ama bu kimseye rüya geldi, yakaladı. O da oraya yakalandı. Peşinden sürüklendi. Namaz bitene kadar onu ne yaptı? <gülüyor> devam ettirdi. Bu kişinin o namazı nedir arkadaşlar? Hebadır. Aleyhissalatu vesselam'ın kendisine gelip soru soran adam hakkında söylediği gibi la şey elehu deriz. La şey elehu namazından elde edeceği bir sevap onun namazından elde edeceği bir sevap yoktur. Tabi alimler şöyle bir ayrıma da gidiyorlar. Mesela bazı ibadetler var ki bir bütün. Mesela namaz gibi yani namazın 3 rekatını doğru kıldı adam. 4. rekatta riyaya geldi. Riyaya yenildi. Namazın sadece 4. rekatını olmuyor. Batıl olmuyor. Bütün rekatları gidiyor. Bazı ibadetlerde var ki bütün bir ibadet değil. Mesela adam 100 milyon zekat veriyor. 100 milyon sadaka veriyor. 50'sini vermiş Allah için. Diğer 50'sini de ne yapıyor? Riyah ile veriyor. Riya bulaştırıyor. Burada batıl olan hangisi arkadaşlar? son verdiği. Yani bütün vermiş olduğu veya o anda 50-50 olarak vermiş olduğu sadakanın ikisi de batıl değil. İlk başta ilk 50'yi Allah için vermiş. Sonradan kalbine girdi. Riya girdi. O zaman ikinci vermiş olduğu sadaka boşa gitti. Ama namaz gibi, hac gibi bir bütün olan ibadetlerin hangi kısmında, hangi tarafında, hangi diliminde rüya gelip bulaşırsa o ibadetin tümü ne yapar? Anlatmış olduğumuz tavsiye göre, ayırtlığa göre gider. Evet. Dikkat çekilen konuları okuyalım. Ondan önce şunu da ifade edeceğiz. Dersin bitiminde Zilhicce ayının faziletleriyle alakalı Mümin Müslüman kimsenin bugünlerde bu ilk 9 gün ve hatta 10 gün içinde hatta bayramla birlikte, bayramın diğer o diğer teşrik günleriyle birlikte yapması gereken şeylerin ne olduğuna değineceğiz. Onu şimdiden haber verelim. Evet, okuyalım. <Gülüyor> Kehf suresinin 110. ayetinin konuya dair tefsiri. Evet. İçine Allah'a yaklaşmak kastı dışında başkası için bir şey katıldığı takdirde salih amelin reddolunmasında bu meselenin büyüklüğüne işaret alınır. allah Teala tarafından içinde şirk bulunan bir amelin reddolunmasını gerektiren şey onun mutlak zenginliği ve hiçbir şeye ihtiyacı bulunmayışı. İçinde Allah'a yaklaşmak kastı dışında başka bir kasıt yer alan ibadetin reddolunma sebeplerinden biri de Allahü Teala'nın ibadeti ortak edilenler içinde en hayırlı olmasıdır. O hiçbir amel için diğer ortaklar ile çekişmeye girmez. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı için riyadan kaygı duyması Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu riyayı kişinin Allah için namaz kılıyor olması, fakat bakıp onu gören bir kimse olduğu için namazını daha güzel kılmaya koyulması ile açıklamıştır. Evet. Önümüzdeki hafta Cumartesi günü kaldığımız yerden yeni başlıkta devam edeceğiz. Az önce ifade ettiğimiz gibi Zülhiccay'ın fazileti Zilhicce ayında yapmamız gereken görevler, vazifelerle ilgili kısa bir beyanda, kısa bir açıklamada bulunacağız. Öncelikle haber verelim ki arkadaşlar yarın Zilhicce ayının ilk günü. Yani şu andan itibaren akşam namazından itibaren yani öyle diyelim. Akşam namazından itibaren Zilhicce ayı başlamış bulunmakta. Tabii hilal gözükmüş. Öyle bir haber de aldık. Yani bu faziletli zaman dilimine girmiş bulunuyoruz. Bu sebeple allah Teala'ya hamdü senalar olsun. allah Teala'ya şükretmek lazım ki bizleri bu vakte erdirdi. Bizlere bunu gösterdi. Çok büyük bir nimet arkadaşlar. Tabi gafil olan kalplerin bunu idrak etmesi zordur. Meself bu mevsimlerde bu sezonlarda çok çalışırmış. Çok gayret sarf edermiş. Allah Teala buyuruyor ya al suresine: İmran suresinde vesari'u ila magfiratin min rabbikum ve cennetin 'arduha's semawati vel ard. Üdde lil muttaqin. Yani gökler ve yerler kadar olan Allah'ın cennetine ne yapın? Koşuşun, yarışın. Ki orası u'iddet lil mutteğin. Muttakiler için hazırlanmıştır. Muttakiler için donatılmıştır. İşte takvanın takvalı olmanın bir gösterge, göstergesi de arkadaşlar bu hayırlı günleri fırsat bilerek insanın hayır, hasenat kesesini, küpünü salih amellerle doldurmasıdır. Çünkü Allah'tan korkmak bunu gerektirir. Hatırlarsanız geçen dersimizde riyad Salihin şerhinde bunu söyledik. Aleyhisselatü Vesselam'ın gecenin hangi bölümlerinde ve ne kadar namaz kıldığını bize sahabeler nakletti, anlattılar. Bunların hepsi muttaki insanların, Allah'tan korkan insanların, alametlerinden bir alamettir. Allah'a göre Kur'an-ı Kerim'de fecr suresinde fecre ve leylen asr 10 geceye yemin ediyor. İbn Kesir rahimehullah diyor ki tefsirinde bu 10 gece ile alakalı el Al muradu biha asr dil hicce. Kima qale ibn Abbas ibnü'z-Zübeyr İbn İbn İbn ve Mücahid ve geyruhum. i̇bnüz İbn Abbas'ın, İbnü'z-Zübeyr'in ve Mücahid'in ve başka birçok alimin dediği üzere diyor İbn Kesir, bu 10 geceden maksat kastedilen nedir? Şu anda bizim de içinde bulunduğumuz az önce idrak edip girmiş olduğumuz bu 10 gündür. Yani Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bir şey yemin ediyorsa eğer o şey nedir arkadaşlar? Allah katında değerlidir, kıymetlidir. Ve yine Allah Teala buyuruyor ki, Hac suresi 28. hatta ondan bir önceki ayette, 27. ayette وَأَذِّنْ finnasi bil Hac. İnsanlar arasında ne yap? Haccı nida et. İnsanları hacca çağır. İnsanlar arasında haccı ilan et. يَأْتُوكَ ve ala kulli ظَامِرٍ Yettiğine min kulli fedjin amik ve insanlar gerek yaya olarak gerek uzak yollardan gelen yorgun develer üzerinde sana gelsinler. Yani insanlara ilan et. insanlar develere binerek yahut yaya olarak uzak yollardan bindikleri yükledikleri develerle gelsinler. Ta ki liyesh hadu menafi alhum. Ta ki kendileri için faydalı olan kendilerinin menfaatlerine olan şeyleri ne yapsınlar diye şahit olsunlar, onları gözlemlesinler diye. Ve yezkurusmallah fi ayamin ma'lumat. O belirli günlerde Allah'ın adını ansınlar diye. Nedir o belirli günler arkadaşlar? İbn Abbas ne diyor? Aşır. İbn Kesir'in kendisinden naklettiği üzere yine diyor ki ayyamul aşır. O 10 gündür. Yani bu 10 günde arkadaşlar az sonra gelecek neler yapmamız gerekiyor Onu da söyleyeceğiz. Bol bol ne yapmamız lazım? Zikret, zikir çekmemiz lazım. Bol bol tekbir getirmemiz lazım. Bol bol e, hamd etmemiz lazım. E, İmam Tabarani Mu'camul Kebir'de rivayet ediyor. İbn Ömer'den. Diyor ki İbn Ömer Allahu anhuma, Ma min eyyâmin a'azamu indallâhi subhâneh ve lâ ehabb ileyh el amelu sâlihu fîhinne min hâzîl al ashr. Allah katında günlerin hiçbirinde bugün içinde bulunduğunuz şu on günde amellerin Allah'a daha sevimli geldiği ve Allah katında daha büyük olduğu başka bir gün yoktur diyor İbn-i İbn Umar den rivayet de. Fakiru fihin min tehfill. O halde sizler bugünlerde ne yapın? Bol bol tehfill gezirin. Fakiru fihin min tehfill. Ve tekbir ve tahmid. Bol bol tekbir getirin Bol bol hamd edin. Bol bol tehfill getirin Nedir o tehfill? <gülüyor> La ilahe illallah. Demek. Yani içinde bulunduğumuz şu on gündeki gibi amellerin Allah'a daha sevimli olduğu, Allah katında daha büyük olduğu başka bir gün yok. Bilin arkadaşlar bunu. Bukhari'nin rivayetinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Mel amelu fi eyyamin afdal fî hâzihil aşrati Başka günlerin hiçbirinde diğer günlerin hiçbirinde şu an içinde bulunduğunuz 10 gün gibi 10 gün kadar hiçbir amel Allah'a daha ne değildir? Allah katında daha faziletli değildir. Allah katında daha faziletli olamaz. Bugün de olduğu gibi. Tabi sahabeler şaşırıyorlar. Diyor ki velel cihat ya Resulallah. Yani cihat da mı öyle? Diyor ki aleyhissalatü vesselam velel cihat. Evet cihat da. Ancak şu kişi hariç diyor. Şu kişinin yaptığı amel hariç. Nedir o kişinin yaptığı amel? İlla raculun haraca risk alır nefse ve malı فلم yergi bir şey malıyla ve canıyla kendini tehlikeye atıp cihat için çıkan ve geriye dönemeyen kimse hariç cihatta bu 10 günde yapılan salih amellerden Allah katında daha faziletli olamaz. 10 gündeki amellerin değeri bu kadar büyük arkadaşlar. Çok büyük bir sezona girmiş bulunuyoruz. Hatta ilim ehli ihtilaf etmiş. Ramazan ayının son 10 günü mü daha ıftal, daha hayırlı yoksa bu zilhicce ayının on, ilk 10 günü mü? Ne diyor ilim ehli? Tahkik ehli. Ramazanın geceleri son 10 gününün geceleri senenin en hayırlı geceleridir. Zilhicce ayının gündüzleri de senenin en hayırlı gündüzleridir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Ebu Davud rivayet ediyor. Diyor ki a'zamul eyyami inda Allah a'zamul eyyami inda Allah Allah katında günlerin en azimi, en büyüğü hangisidir? Yavumun nahri kurban günüdür. ثumme yevmul karri sonra insanların Mina'da karar ettiği, çadırlarına yerleştiği gündür. Yani gündüzler olarak sene içinde en hayırlı gün hangisi? Kurban bayramı arkadaşlar. Kurban bayramı. Ve ondan sonra gelen gün. Yani bu Zilhicce'nin ilk 10 gününde o zaman çok faziletli günler var. Bakın. 9. günü. Zilhicce'nin 9. gününe ne diyoruz? Arefe, Arefe günü diyoruz. Ne diyor Aleyhisselatü Vesselam bugün tutulan oruçla alakalı geçmiş, geçmiş senenin günahlarını Allah Teala'nın bu oruç sayesinde affetmesini Allah'tan ne yapıyorum umuyorum, umuyorum diye böyle bir gün var Arife gününde geçmiş ve gelecek geçmiş ve gelecek ve ne var bu onun içinde? Allah katında sene içinde günlerin en hayırlısı olan يَوْمُ النَّحَرْ Kurban bayramı günü var. Ve bu dokuz gün içinde ne var? Oruç var. Namaz var. Ve insanın belki de ömründe bir defa yapması nasip olacağı bir ne ibadet var? O da hac ibadeti. İbn-i Hacer Rahim Allah onun için Fethül Bari'de diyor ki وَالَّذ۪ي يَظْهَرُوا اَنَّ السَّبَبْ فِي اِمْتِيَازِ اَيَّامِ ashr Min zilhicce. zilhicce ayının ilk 10 gününün diğer günleri olan diyor. Üstünlüğünün hangi konuda olduğu ise diyor. Şundan dolayı olabilir. Büyük bir ihtimal şundan dolayıdır. Nedir o? Lime kâne min ummihat ummihâd ibade. ibadâ. Büyük ibadetlerin bu 10 günde toplandığı içindir diyor. Hac var. Oruç var. Namaz var. Zikir var kurban var Kanak kutuyorsun değil mi Diyor ki li kana min ictema'i ve salatu ve'siyamu ve's sadakatu ve'l ve la yati fi Bu ibadetlerin hiçbiri Zilhicce'nin ilk 10 günün dışında başka bir zaman diliminde bir aradan olmuyor toplanmıyor birleşmiyor Bu sebeple bu 10 gün arkadaşlar çok önemli Bu 10 günde haramlar biraz daha ağır. Sevaplar ise diğer günlerde yapılan amellerin sevabından daha şu an tahmin edemeyeceğimiz, bilemeyeceğimiz kadar kat kat büyük. Kat kat büyük. Peki ne yapacağız bugünlerde? Vazifeler neler? Yarından itibaren. Pazar gününden itibaren. Bayrama kadar. Bayram hangi gün? Salı günü. Salı günü değil mi? Yani pazartesi gününe kadar. Bu hafta pazartesi değil, iki gün tutup tembellik yapmayın arkadaşlar. Şöyle biraz imanınız gürül gürül yansın arkadaşlar. Ha sizi amele döksün. Amele sevk etsin. İman pratik ister, amel ister. Eee biz burada şimdi bu dersi yaptık. Zilhicce'nin faziletini anlattık. Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan ve ashabtan Nasihatlar dinledik, öğrendik. Yarın hala boş boş sokaklarda gezip oruç tutmayacak mıyız? Böyle bir ilmin, böyle bir bilginin bize hiçbir faydası yok arkadaşlar. <gülüyor> yani nefsi bu kadar şımartmanın anlamı yok. Ramazan'da tutuyorum. Ondan sonra bir sene geçiyor üzerinden. Ondan sonra arada hiçbir ibadet, hiçbir, yani hiçbir oruç ibadeti yok. Bu nefis şımarmış bir nefistir. Bu nefis, sahibini boynuna tasmayı geçirmiş, önüne takmış, istediği yere sürükleyen bir nefistir. Biraz güçlü olmak lazım. İmanı, insanın imanı kendisini amele sürüklemesi lazım. Bu akşam saatinizi kurun. Sahura kalkın. Ta önümüzdeki salı gününe, pazartesi gününe dek bu senenin en hayırlı günlerinde oruç tutun. Gevşeklik göstermeyin, tembellik göstermeyin. <gülüyor> Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın bazı hanımlarından yapılan rivayette bu Ebu Davud rivayeti diyor bunu yine. Şeyh Albani Hasan Görev Hadisi. Kana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yasumu ve ve min kulli şahr. Peygamberin hanımları anlatıyor bize. Diyorlar ki, aleyhissalatü vesselam zilli ayının ilk dokuz gününü arefe gününü ve her aydan üç gün oruç tutardı Her aydan üç gün aleyhissalatü vesselam oruç tutar. Bugünlerde o zaman yapmamız gereken görevlerden bir tanesi nedir? Oruç ibadetidir. İmam Nevevi rahimahullah Şöyle diyor. İnnehu mustahabbun. Oruçla alakalı. İstihbaben şediden li fiilin nebî sallallahu aleyhi ve sellem. Bugünlerde oruç tutmak çok şiddetli derecede nedir? Mustahabdır. Çünkü aleyhissalatü vesselam bunu ne yapmıştır? Uygulamıştır. Fiiliyle sabittir. Ne yapacağız başka bu günlerde? Bu on gün boyunca? Zikir çekeceğiz. Deminden dedik ya. Bu on günlerde yapmış olduğunuz ameller, amellerden daha sevimli, Allah katında daha büyük ameller yoktur. Amellerin en sevimli olduğu, Allah katında en büyük olduğu günler bugünlerdir. O halde bugünlerde bol bol tehlil, bol bol tekbir ve bol bol hamd edin. Sahabede bunun uygulaması nasıl? Bukhari rivayet ediyor, diyor ki Bukhari, Kan İbn Ömer ve Ebu Hurayra radıyallahu anhuma i̇bn Ömer ve Ebu Hurayra yakrucanî iles çıkarlardı. Sokağa girerlerdi. Fî <gülüyor> eyyâmil aşrî, bu 10 günde, birani ne, yapar, ne yaparlardı? Tekbir getirirler. <gülüyor> allahu ekber, Allahu ekber. La ilâhe illallah, Allahu ekber diye biraz sonra gelecek. Tekbirin sığa Bunlar tekbir getiriyor. <gülüyor> Allahu akbar diye bağırıyorlar. Ve yukebbirun nasu bi tekbirihime. Onun tekbirini duyan insanlar da onların tekbirini işten insanlar da hatırlayıp ne yapıyorlar? Tekbir getiriyorlar. Yani şu andan itibaren bol bol sokaklarda yürürken, iş yerinde, evde tekbir getirin. Allahu akbar durup dururken. Hani insanlar diyor ya deli misin kardeşim? Durup durup. <gülüyor> evet. Allahu akbar. Elhamdülillah. La ilahe illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilahe illallah, Allahu akbar diye tekbir getireceğiz. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki, وَذْكُرُوا اللّٰهِ ف۪ي اَيَّامٍ Sayılı günlerde Allah'ı zikredin. <gülüyor> Selef ne diyor bununla yeri? Bu sayılı günler nelerdir? Bugünlerdir. Yine İmam Buhari diyor ki "Kan Ömer yukebbiru fî kubbeti hî bimina feyesma'uhu ahlul mescid feyukebbirûn ve yukebbiru ahlul esvaq hatta tertecce mina. Ömer Mina'daki çadırında haçtayken tekbir getirirdi. Allahu Ekber diye o gür sesiyle bağırırdı. Onu duyan diyor mescid sakinleri cami cemaati de ne yapar? Tekbir getirir yüksek sesle. Ondan sonra Mina halkı da tekbir getirir ve Mina tekbirlere boğulurdu diyor Buhari. O zaman bugünlerde arkadaşlar mutlak tekbir denilen bu ilk 9 günde ilk 10 günde hatta bayramın birinci günü ve teşrik günlerinde ne yapacağız? Mutlak olarak aklımıza nerede geliyorsa tekbir getireceğiz. Tabi tuvalette filan banyoda değil. Allah'ı anmanın, zikretmenin uygun olduğu yerlerde. Hatta insanlara örnek olacağız. nasihat edeceğiz. Tekbirin sıygası nasıl arkadaşlar? Şeyh sallallahu aleyhi ve sellem üç sıyga zikrediyor. Diyor ki ya şöyle der ki Allahu akbar, Allahu akbar kebira. Allahu akbar, Allahu akbar, kebira. Ya böyle der. Yahut Allahu akbar, Allahu akbar La ilahe illallah, allahu akbar. Allahu akbar ve lillahi'l hamd der. iki kere yani Allahu akbar der başında. Ya diyor ki üç kere başında Allahu akbar der. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilahe illallah, allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar ve lillahi'l hamd. Böyle üç kere der başında ve tekbir getirir. Dediğimiz gibi bugünlerde oruç tutacağız, Allah Teala'yı zikredeceğiz. Bir de imkânı olanlar, gücü olanlar aramızdan kurban kesecek. Şöyle bir rivayet var. Bu rivayetin hadis alimleri mevukuf olduğunu söylüyorlar. Mevukuf. Ne demek mevkuf? Sahabenin sözü olarak söylüyor. Nedir o şeyde? Men vecede sa'ten sa Kim imkan bulur da felem yuzahhi felem Kurban kesmezse fele yakrabenne musallana Bizim musallamıza, namazgahımıza yaklaşmasın. İb-i Teymiye diyor ki inna zahir inna zahir Anlaşılan, gözüken, bilinen bizim anladığımız şudur ki ha. ...kurbanın vacip olduğunu göre İbn-i Hangi alimler, hangi mezhep gibi? Hanefi mezhebi gibi. Ve enne men kadere aleyha... ...felem yef'al fehuve Kim gücü yeter de... ...kurban kesmez ise... ...fehuve <gülüyor> asimun. O... ...günahkardır diyor. İbn-i Teymiye Ancak... ...cumhur... ...kurbanın sünnet-i müekkede olduğunu söylüyor. Zira Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, İzâ zilhicce ayının ilk on günü girerse, şu anda girmiş olduğumuz gibi ve erâdâ ahadukum en yuzahî ve sizlerden birisi de kurban kesmek istiyor ise eğer kurban kesmeye niyet ettiyse bakın burada ne var? Kurban kesmeyi isterse, istiyor ise farz olan için, vacip olan bir şey için diyor ki ilim ehli böyle denmez. Yani sizden kim öğlen namazını kılmak isterse, bilir mi? Bilmez. Çünkü kılmak zorunda. istemek falan yok burada. insanın tercihi. terk etme ter tercihi yok. Seçeneği yok. Ama kurbanla ilgili diyor ki aleyhisselatü vesselam sizlerden birisi kurban kesmeyi istiyorsa ve zilhiccenin de ilk 10 günü girdiyse o zaman ne yapsın? Şimdi yeni bir hüküm geldi. Niyetler. Fela yekudanne min şa'rihi وَلَا مِنْ ظُفْرِه۪ي شَيْئًا حَتَّى يُضَحْه۪يَكُ Bazı arkadaşlar bunu belki ilk defa duyacaklar. Veyahut da bazı arkadaşlar neden bugün sabah lin berbere gidip tıraş olmadık, tırnaklarımızı kesmedik, tıraşımız olmadık diye hayıflanacaklar, yani üzülecekler. Ne diyor hadiste? Anlamış olmanız lazım birçoğunuz. İmam Müslim rivayet ediyor. Kim kurban kesmek istiyor ise ve zilhicce ayının ilk on günü başladıysa, girdiyse artık o kimse tırnağından ve kılından hiçbir şey kurban kesinceye dek almasın. Yani kurbanını kesene kadar eğer kurban kesmek istiyorsan şu dakikadan itibaren Peygamber'in emri arkadaşlar, almasın. Teki de te uh, diyor, fala yahu zanne almasın. Yani sana düşün Peygamber diyor ki alma. Mehmet, tırnaklarını kesme. Keser misin? Keser misin Peygamberden böyle iş sen. Ya, işte böyle istiyorsun. Peygamber bize böyle söylemiş. Bu saatten itibaren kurban kesmek isteyen arkadaşlar artık Berbere gidemeyecekler. Artık tırnaklarını kesemeyecekler. Artık ee, tıraş olmayacaklar. Koltuk altı tıraşı olmayacaklar. Ne zamana kadar? Kurbanı kesene kadar. Benim gibi saçı seyrek olan arkadaşlar belki olaydan yani pek etkilenmeyecekler. Ama Ömer gibi böyle saçları gür olan arkadaşlar ne yapacaklar? Sabredecekler. <gülüyor> Sabredecekler. 9 gün 10 gün Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam böyle buyurdu, böyle emretti diye sebat gösterecekler. İnma kana kavlül müminîne ve ve ve Hüküm aralarında hüküm vermesi için müminler Allah'a ve Resulüne çağrıldıklarında davet edildiklerince ancak semi'na ve ata'na derler. İşittik ve itaat ettik derler. Müminlerin söyleyeceği söz budur. Ya hadisi duydun. İmam Müslim öğret etmiş. Peygamber sana diyor ki, kurban kesmek isteyen varsa, zil ilk 10 günü de girdiyse tırnağından ve saçından, tüyünden hiçbir şey alma. Tabi sakalları zaten hiçbir zaman almıyoruz. Onun için... ya bu 10 günde... Alakası yok sakalın. Peygamber böyle hükmetmiş seninle ilgili olarak. Senin senin bu konuyla ilgili söylemen gereken söz ancak ne olmalı? Semi'na ve ata'na. İşittik, bitti, itaat ettik. Bitti. Ve ulaike humul muslihun. Kim bunlar? Müslah. Muslih, salih ve ıslah eden kimseler bunlardır diyor allah Teala. Hala ya kardeşim. Öyle de ya şimdi pis pis tırnaklarımızla mı gezeceğiz? Tamam kurban keseceğiz de. Ya şimdi zaten hanım ne der tıraş olmazsak? Akrabalar filan bizi nasıl görür? Mümin adamın sözü böyle olmaz arkadaşlar. İman sahibi olan, Müslüman olan adam böyle dememeli. Böyle konuşmamalı. Demeli ki Allah en, Resulü emretti. Semi'na ve ata'na. işittik ve itaat ettik. Artık akraba, artık hanım, artık amca, teyze, toplum ne der? Artık onu ilgilendirmemesi lazım. Kurban keserken de ne yapacağız? Buna dikkat edeceğiz. Kurbanla ilgili bazı hükümler var. Onu da önümüzdeki hafta, cumartesi günü değinelim. Bir hatırlatma olsun kurban kesecek olan arkadaşlarımıza Burada söyleyeceklerimiz şimdilik bu kadar. Subhanakallahumma ve bihamdik eşhedü en la ilahe illa entestagfiruke ve töb إليk.